Değerli Yaşayacağım Arpüsü dinleyicileri 94.9 Açık Radyodayız. Ben Deniz Utku'lar. E, bu hafta çok değerli bir konumuz var. Arzu Okay. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz. Hoş ya da aslında ben hoş geldim. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> hoş bulduk mu demem gerekiyor. Baya sohbet ettik. E, hani e, birçok konunun üzerinden geçtik diyelim. Ancak hani Yaşayacağım Arpüsü programında hani sizinle oturup hani yani bir iki laf edelim istedim ben onun için hani bu arkeoloji deyince birazcık e, komplike de bir tanıma dönüşüyor. Yine de özellikle ilk önce hoş geldiniz diyeyim. <gülüyor> hoş bulduk. Şimdi e, sinemaya başlangıcım benim daha önce de anlattığım şeylerde var. Aslında e, şöyle bakmak lazım ben. Yani oyuncu olmak gibi falan bir talebim yoktu benim. <gülüyor> Aman hani ben meşhur olayım, artist olayım, şunu yapayım. Böyle bir eğitimim de yoktu. Zaten benim sinemaya girdiğim dönemde hiç kimsenin e, eğitimi yoktu. Hı hı. Sadece şey um, usta çırak ilişkisiyle bu işi. El yordumuyla öğreniyordu oyuncular. Ee, böyle bir eğitim merkezi de yoktu. Sadece tiyatrodan gelinebilirdi. Tiyatro vardı. Hı hı. Ama sinemada oyunculuk eğitimi veren okullar falan yoktu. Yani alaylı kesmine girerim ben. Ama ben çok böyle ölüp bayılmadım. Alkese olayım aman ilimlerde oynayayım. Şöhret olayım, olayım falan değil. Ee, ben bir an evvel okulumu bitireyim de 3-5 kuruş para kazanayım diye uğraşırken olamadı, ee, annem eşinden ayrıldı ve ben kendimi para kazanmak adına sinema güzeli olarak buldum. Sonra da sinemanın içerisinde buldum. Ben e, ilk oynadığınız fotoğrafını bilmiyordum mesela. Tabii, e, ilk Zeki Mürenle fotoğrafında oyuncak bir kız seçiyor, arıyorlardı, yarışmıyor. Annem resmini gönderdi, seçildim. Ee, ve ilk fotogramımız Zeki Mürenle. Oynadım. O dönemde e, lisedeydim, lise deydim, lise iki ya da bir bilmiyorum. Bir e, deydim herhalde, iki de bitirdim. Ondan sonra ayrılmak zorunda kaldım. E, bu fotoğrafından sonra saklan başka sitesinin fotoğrafıydı. Dünya sitesinin neki. Beni çok sevdiler, ben çok cüktüm yani 16-15, yok o, o kadar işte 14-15 yaşında falandım. Bana iş çıkarttılar orada işte pay kuponu, reklamı, pay kuponları vardı. İşte 30 tane biriktirirsen tencere veriyor, tabak bir şey veriyor, ütü veriyor, ne veriyor hatırlamıyorum. Onların reklamlarının çekimlerini bana verdiler. İşte hafta sonra da gidiyordum bunları çekiyordum, oradan para kazanıyordum. Böylece yani e, evin geçimine faydam oluyordu. Peki mesela o dönemde sinema... Yani sinemayla yakından gidiyor, muyuz? Hani gidiyor muydunuz? Sinemaya ben çocukluğumdan beri sinemaya Anne Anneannemizin başının belası olarak şey vardı. İnci sineması vardı. Oraya gidiyorduk pang altında onu izliyorduk. Mesela ondan sonra karşısında da tan sineması galiba vardı. Hadi anne öbür tarafa da giriyordum, girelim onu da izleyelim falan. Sinema izlemek başka bir şey. Başka bir eğlencemiz yoktu ki bizim yaşımızda. Peki daha altında. çok Türk filmi izliyordunuz, yabancı film mi? Yok Türk filmi daha çok. Yabancıya da gidiyordum ama daha tam yabancı filmler oynatıyordu. Ben ama daha çok Türk filmlerini izliyordum, daha çok sevdim. Peki, Orada... peki, özellikle sevdiğiniz bir var mıydı o Özellikle, herhalde Türkan Şoray'da çok sevdiğimi muhtemelen, <gülüyor> odur. Herhalde. Bizim bir de mahallede, ben Mecidiköy'de büyüdüm, şey vardı, Acar Film Stüdyosu vardı. Hı hı. Onun kapısının önüne gidiyorduk böyle artistleri göreceğiz diye. Servis kimadı genç şerayi dedi ki şu bana şuradan ekşi elma alır mısın dedi. Ben heyecandan ölüyordum böyle. <gülüyor> Kaç yaşındayım ben? 8 yaşındaydım. ama da 18-19'sur herhalde. Ee, şey vardı. 35'liklerin siyah şeyleri negatiflerini atıyorlardı. Hı hı. Onları topluyorduk şeyin stüdyonun <gülüyor> önünde. Onları... Siz, siz bayağı ilgi varmış aslında. Evet, onları topluyorduk, evimize götürüyorduk, onları saklıyorduk. Böyle bakıyorduk, ediyorduk, saklıyorduk. Sinemayı sev, sevmemeye imkan yok. Çok, çok güzel bir sanat, sinema. Ee, bir de bizim o zaman için başka bir hiçbir şeyimiz yoktu ki. Yani biz bir arkası yarın izliyorduk radyodan. Hı. Bir de sinemaya gidiyorduk yani... Ne televizyon da yoktu, hiçbir şey yoktu. Televizyon da. Yok, şey özellikle sonra öğrenmek istedim. çünkü e, o dönem bakıyorum bazıları hiç yerli film sevmiyor mesela. Kim işte tam yerli filmleri yani onun için biraz biraz gördüğüm kadarıyla hani o dönemde tanıdıklarımdan dolayı böyle hani onun için soruyor Ya yani ben geçen gün kimle konuşurken söyledim onu bilmiyorum birisiyle konuşuyordum. Mesela ben o dönemki komedi filmlerine gülüyordum. Ben şimdi yapılan komedi filmleri beni güldürmüyor. Ya benim gülme anlayışım değişti. Ya insanlar başka şeylere gidiyorlar. Ben çok geride kaldım. Yani olabilir. Mesela ben bir e, sadece Alışı'ya bayılıyordum. Bir Vahiy Öz'e bayılıyordum. Bir Öztürk Serengil'e bayılıyordum. Yani hakikaten kara mizah yapıyorlardı. Çok eğlenceli şeyler vardı. Bir şey, hem bir şey anlatıyorlar hem güldürüyorlardı. Şimdiki film, komedi e, adı altında çekilen filmlerin hiçbirine ben gülmüyorum. Yani ben geride kaldım diye düşünüyorum bu kadar milyonlarca insan gülüyorsa demek ki hata ben de öyle düşünüyorum yani yorum yapmayın <gülüyor> yani çünkü ben de fazla ben gülüyorum yani, evet, geri kalmış olabilirim yani topluma göre gülme konusunda ilgili Yani birazcık daha böyle skeç gibi filmler şu anda yani e, böyle e, yani filmim olarak göremiyorum skeç gibi görüyorum onları bir skeçle toplamışlar ve filmi koymuşlar evet. öyle gibi gözüküyor filmler çünkü komedi çok zor bir şey yani ben e, çok film çektim çok az komedi filmde oynadım komedide oynamak muhtemelen yani benim fikrime göre ve çoğunun da muhtemelen bu işi yapanların da yargı kanısı aynıdır e, çok daha zor bir şey çok çok zor bir şey oyunculuk açısından da zor e, senaryo açısından da zor yani farklı farklı bir şey. Şey ya ilk film ama tabii e, yine Saklambaç'ın için yarışmasından sonra oldu. <gülüyor> evet işte yarışmada e, kazanınca işte İtalya'ya gittim. Hı -hı. Orada da dördüncü oldum. Ondan sonra geldim hemen kontrat yaptılar ilk Berker Inonu'yla Ayhan Işık'la beraber ölene kadar çektim. Ondan sonra 10 on filmlik anlaşma yaptılar beni. E, 10'da da oynattılar. Yani değişik değişik filmler. Hepsi çektim. Yani Berker'le inanılır 10 film. <gülüyor> evet. Hayır. Hepsi Berker'de değil. Hı. 10 tane değişik filmler vardı. Şu an hepsini Hı. hatırlamıyorum. Yani o taahhütte bulunan filmlerin hepsi. Kim ben bulunuyor. Yani bu yarışmaya kazanan 10 film çekeceğiz diye. Herkes çekti. Berker'de iki film çektim. Sonra kimlerle çektim tam bilmiyorum listesini. Şey peki e, hani reklam yüzü olmak ve şey devam ediyor değil mi o dönemde de? Yani reklamlarda filmde? evet biraz daha devam etti. Sonra filmlerden bir süre sonra bıraktım. Yani ancak sinemaya yetiyordu baktım Film bırakmak e, zorunda devam etti. Ve ara ara fotoroman devam ettim Yani daha sonraki yıllarda da devam etti fotoroman. Ne yani. seviyordun fotoroman da oynamayı? Onu soracaktım çünkü ha, da, onun şey. da farklı bir yapısı var anladığım kadarıyla. Tabii. ilk şeyde Zeki Bey'e çektiğimiz fotoroman'da ilk fotoğrafım. Ben hiçbir şey bilmiyorum o kameranın çıt diye bir ses çıkıyordu. O her çıtta ben gözümü kapatıyordum. Adamlar çıldıracaklar ben her seferinde iki defa üç defa çekiliyor aile poz. Artık en sonunda şey Ülkü Bey çekmişti. Evet ben ne yapmıştım yanılmıyorsam. Artık şeyin kameramanın arkasına vuruyordu. Ben ne zaman çekileceğini duymayayım diye gözümü kırpmamam için öyle çekiyorlardı. Sonra alıştık tabii her şey dışılıyor. Ya o zaman yaklaşık olarak yani Uçaşar Beşikarı söyleyeyim mi? 5-6 yıllık bir dönem olmuş o. Yani i̇lk işte reklam, ondan sonra o ilk dönem filmler 70, 71. İşte 70 sinema güzeliyim. 69'da demek ki fotonomanda oynadım. 70 sinema güzelim. Ha, pardon. Ee, ondan sonra da işte devam etti. 70'ten sonra sinema. 77'ye kadar devam etti. 77'de istifa dilekçeleri sundum. <gülüyor> bu işi bırakıyorum. Siz başınızın çaresine bakın benim yokluğum bakalım. Hissedecek misiniz dedim, gittim. Ee, şey pek merak ettiğim bir şey var. Hiç yani kamera arkasında bulunmak istemediniz mi? Mesela atıyorum biz, hikaye vardır ya da yok ben kamera arkasında bulunmayı hiç düşünmedim. Ee, ben yazmayı seviyorum ama. Hı -hı. Yani yazı yazmayı çok seviyorum. Mesela senaryo yazmak isterim. Zaten var kafamda bir tane. Görkemle beraber başladık bir şeyinden. Bazından başladık da daha geliştiremedik. O da benim e, bilgisayarı kullanmaktaki kabliyesizimden kaynaklanıyor. Yani ne yani olup yazmamız gerekecek <gülüyor> gibi gözüküyor. <gülüyor> Yalan mı? Gerçek işte itiraf ediyorum. daha iyi. Neyse ya ben yazmayı seviyorum. <gülüyor> ee, işte bir güzel bir hikaye buldum. Kafamda. Görkem'e önerdim yazalım mı diye. Yazalım dedi o da beraber. Son i̇şte bir yerinden başladık ona daha çok geliştirmedik. Olacak. Önce şimdi kimlikleri falan tanımlıyoruz falan sonra yazıcı sen. Şiir yazıyorum, şimdi Bayan Yanı diye bir dergi var, oraya yazı yazıyorum. Hı hı. Mektup yazıyorum. <gülüyor> yazıyorum. Hala. evet. Tabii. Güzel. Ya, ben sevdiğimi yazıyorum, gönderiyorum. Nerede olursam, dünyanın bir yerinden e mail atmayı sevmiyorum. Mektup yazıp posta adresine direkt göndermeyi seviyorum. Bol bol okuyorsunuz Anadolu Kadir, Okuyor. Okuyorum. Okumayı çok seviyorum, hiç bırakmadan yaptığım şey o. O dönemden hiç böyle işte model olarak aldığınız bir oyuncu oldu mu? Hani yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Ya oyunculuk açısından değil ama fizik açısından almışımdır. Bakıyordum yani herkes nasıl giyiniyor, nasıl saçını yapıyoruz. Yani o açıları lazım ama oyunculuk açısından. Seçtiğiniz bir ülke var mı mesela? Akdeniz tarafları mı daha, Kuzey Avrupa tarafları mı? Ne bileyim Japonya mı, Amerika mı? <gülüyor> Akdeniz ülkeleri diyebiliriz. Akdeniz. Akdeniz'i çok seviyorum. Ben sizin için birazcık fazla, yani kendim de orada olunduğum için değil ama birazcık daha böyle İtalyan şeyle bağlaçtığım için. Ama sonra ama siz şey, Fransız'da çıkınca tabii. <gülüyor> o yarışmaya gittiğimizde İtalya'ya, şeyde Çesel Antikoda oldu yarışma. Biraz O gazete yok burada, diğer gazeteleri gösterdi. Şeyi böyle, Pradyo Kardinal'e benzetiyorlardı beni. Ee, onu da geçen gün bir filmde izledim. Ben bu kadını tanıyorum, bu kadını tanıyorum diye... Sonunda dedim ab, ne kadar değişmiş ama hiç yaptırmamış kadın hiçbir yerine. Ne güzel. Olduğu gibi yaşlanmış. Çok güzel. Yani. Muhteşem. Yeni bir filmde izledim. Şey mesela bir filmde Sevda Ferdal oynuyoruz. Sevda bana diyor ki çok küçüğüm 17 yaşında falanım. Kızım takma şu takma kirpikleri, diyor. saçını böyle hotoz gibi yapma diyor, kabartıp diyor. İlkayı çok güzelsin, çok gençsin diyor. Ben içimden diyorum ki herhalde beni kıskanıyor bu diyorum, çirkin olayım diyor. <gülüyor> Geçen gün Sevda'yı gördüm, anlattım ona, o da gülüyor. Ona i̇çimden diyorum ki yok, mümkün değil. Çünkü herkese bakıyorum, bütün önümdeki örnekler hepsi böyle takma kirpikler. <gülüyor> böyle fisto dudaklar falan, ben de öyle olmaya özen göstererek geldi, o şekle sokmaya çalışıyordum. Ya merak ettiklerimden aslında genel olarak sordum. Kendisini seslendirme ve hani belki tamam ilk başlarda izin vermemişlerdir ama hani şeyden doluyor. ilk girdiğiniz dönemlerde ilk ihtimal herhalde Tabii yapısı acemi, öyledir. Hı. Daha sonra mesela kendinizi seslendirmeyi düşündünüz mü hiç? Yok düşünmedim. Yani bir kere denedim bu. memduhun çekti ama kendi ismini koymadığım yönetmenliğin yaptığı bir film vardı. Hı hı. Ee, o filmde denedim, olmadı güzel gitmedi. Falan. Ama bir sesini dinliyorum bazen, hoşuma gidiyor beğendiyorum aslında işte de kötü değilmiş sesim yani olabilirmiş. <gülüyor> Ama o zamanlar be, be, böyle hani, e, baş oyuncuların sesleri vardı. Evet. Sanki öyle olması gerekiyordu yani o dönemin sinemasında. Birbirini tamamlayan bir durum aslında. yani Hı. öyle bir durumdu yani. Aslında çok fazla da isim yok böyle belli. İsimlerle de var. artık tabii, özleşmiş tabii, tabii, olduğu tabii, zaman tabii. E, hani bazı isimlerin de o, yine aynı sesli olması aslında aslında o isimler için de bir negatif durumu oluşturabilir belli bir zaman sonra. O, onun için yani. yani... Çok, evet. Çok birbirine benzer sesler vardı. Gerçi evet. beni Ayşin konuşuyordu. Ayşin Ata bir de Nevi Nakka'ya galiba konuştu. Tam değilim öyle Size hatırladım. ağırlıklı olarak onu soracaktım yani. Kim? Ha, Ayşin, Ayşin, son, son dönemlerde Ayşin konuştu. Ondan evvel de galiba Nevin Nakka'ya Tam hatırlamıyorum, öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum kendi sesimin nasıl olurdu, yakışılmaydı bana yakışmaz, yakışır herhalde. ya. insanın kendi sesinden daha çok ne yakışır kendini, başkasının sesi. <gülüyor> Değil mi yani? <gülüyor> Bence de daha mantıklı. Ya her şeyin bir güzelliği var diyerek de kişiye yani? toparlayıcı ve <gülüyor> ortay olan <gülüyor> cevaplar yiyim ama e, bu tabii son filmlerde kendi sesim. Yani izleyebilirsiniz. Son olaydan film, evet. İnşallah kısmet olursa izlersem evet. yürüyorum. Yok yani denk gelemedi bir türlü. Yani. <gülüyor> kendisi mi kullandı? Çok da güzel oldu yani Hı. gayet iyiydi. Tabii sinema yaklaşımı da farklı olduğu için artık. Tabii artık çok şey değişti canım, Çok şey Hı. değişti sinemada. Yani öyle kalıplar yok artık eskisi gibi. İşte illa dram filmleri furyası, seks filmleri furyası, aşk filmleri furyası, kovboy, filmleri, böyle bir şey yok yani. Herkes her dönemde her inandığı e, hikayeyi e, gücü yettiği kadar e, seyirciyle buluşturmaya çalışıyor. Yani illa bunlar çekilecek, şunlar çekilecek, bunlar iş yapıyor diye bir kaygı kalmadı yani. Öyle bir kaygı yok. E Tabii yine yani şey var yani şu anda biraz böyle dizi odaklı oldu artık her şey gibi gözüküyor. Ee, televizyon o dizi, diziler. Her, o dizilerin de sonu gelmek üzere gibi gözüküyor. Ya. Çünkü şey yani çok fazla bir dizi oldu. Üç bölümde kalkıyor, dört bölümde kalkıyor kalan... Oyuncu sürfusyonu da galiba ona göre çok şok. <gülüyor> bakıyorsun şiyo. burada? Dambol artıcık ne bir taraftan deliyor çıkıyor. <gülüyor> yani korkunç bir şey ya hani... çok yakından takip etmediğim için sonuçta televizyonla artık e, aramızda mesafe koyduk. Bir de ben e, 120 dakika olan bir böyle dizi konseptine pek e, yakın değilim. Hani belki hani güzel bir romantik hikaye bile izleyebiliriz diye yani zorlayalım. Ama 120 dakika çok fazla geliyor bana. Çok fazla. Yani. 45-50 dakika. Hiç tabii uyumuş. yani o kadar olmalı zaten yani 50 dakika işte reklamlarıyla bir saat falan bile olmamalı yani öyle. Ama öte yandan da hani her ne kadar kendi içerisinde sektörel ya da endüstri gibi gözükmese de yine de bir sektörü var. Peki de onun da kendi kendine devam etmesi gerekiyor onu bilemiyorum yani. yani ciddi bir şey var yani yatırım var bu işte. Evet. Ciddi bir para dönüyor çok büyük bir para dönüyor gördüğüm kadarına. Devam etmesinde tabii ki fayda var devam etsin ama... Bir süre sonra kendi içinde boğulacak gibi geliyor bana yani şey çıkamayacaklar çünkü insanlar bir süre sonra dizi etmekten de sıkılacaklar. Başka bir şey alacak onu ne alacak bilmiyorum ama hep böyle oluyor. Bence süreler biraz kısalmaya başlar gibi gözüküyor Hı. eğer olursa daha sonra belki ona uygun başka bir sistem ortaya çıkarttır ama yani şu şekilde herhalde bir süre daha devam edecek gibi geliyor bana. Bir süre daha devam eder ama. Ya bir yani birbirini besleyen şeyler olsun. Evet. Ya sonuçta yani. ben seçimimi yapabiliyorum hani çünkü yani kanal üzerinden mesela şimdi e, buradan gelen RAM paralar sinemaya dönse mesela. E, yani kata yata bilmem niye gitmese de o gelen paralar sinemaya bir şekilde yani büyük stüdyolar için bir e, kameralar, büyük ışıklandırmalar falan işte neyse yani dünya sineması kadar olmasa bile Hı -hı. önemli sinemada kadar orada kazanan paraların bir kısmı sinemaya aksa o da bir şey yani. E, sanırım burada işte 90 öncesi Türk sinemasıydı 90 sonrası Türk sinemasında burada minik aradaki sorun bu galiba. Daha önce sinema ne olursa olsun kendi içinde dönebiliyor. Çünkü kendi kazandığını kendine yatırmak zorunda. Çünkü bir film çok fazla hasılat yaparsa diğer bir filmin Çekilici anlamına da geliyor. Evet. Ve yeni film çeksin ki daha fazla para kazanıp bir başka bir yine. Yani çünkü direkt e, seyircisinden alıyor e, Du bence Yeşilçam. Ama bak o dönemde de bir problem şöyle ki yani bu yapımcılar için, işletmeciler için. Yani bu oyuncuları ve yönetmenleri içine katmıyorum. Çünkü onların yapabilecekleri pek bir şey yok. A, sinemadan kazandıkları parayı sinemaya yatırmadılar. Kesinlikle. Var mı güzel bir sinema o dönemde stüdyo? Ya yani bir tane platform de. var. Ya yani gerçi bu işin konu onu daha ilerleyen dakikada soracağım. Hani cowboy şeyi kasası. Ya, evet yani, işte birisi yani. ama o da önemli bir yapımcı olarak değil. Belki de en küçüklerinden birisi yapmış Ahmet Serteral'da. Yani Kendisi yani, kendi yok, şeyle. O kadar yani o da en garibanından bir sürü şey. Evet. Yok stüdyo yok yani stüdyolar yok. Işık. platformları kullanmış. Şey evet, evet. Hiçbir zaman o paralar, yani kazanılan paralar sinemaya yatırım olarak gelmedi. Hiçbir şekilde gelmedi. İşte bugün de hani reklam geliriyle de e, sürdüğü için belki geçmişe göre sistem biraz değişik. E, o farklı bir şekilde belki dönüşebilir. Yani birazcık daha var stüdyo mı? var Mesela gibi. Ben bilmiyorum. Güzel stüdyo var, var mı şu anda? Yani var. Var mı bilmiyorum. Var. bilmiyorum işte dönüş, dönüşüyorsa böyle çok iyi bir şey. Bilmiyorum ben. Bizim zamanımızda dönüşmüyordu. Ama yine de hani bir süre yani ben sektörün içinde yaramadım için tabii bilmiyorum hani benimkisi birazcık daha araştırma odaklı olduğu için yaptığım şeyler hani böyle biri biri bilmiyorum ama göz, gördüğüm kadarıyla hani e, imkan bakımından hani geçmişe nazaran hani artık bazı şeylere e Tabii tabii çok daha iyi e, artık ama onun dışında yaba yani. hep yani e, sekiz çiziyor yani bir noktada başlıyor ve sonra geri dönüyor <gülüyor> gibi gözüküyor öte yandan Değerli 94.9 Açık Radyo dinleyicileri, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta Yeşilçam Arka Hücesi'nin de biraz önce dinlemekte olduğunuz Arzu Okay devamı yayınlanacak. Ee, yalnız biz Arzu Hanım'la birlikte bu söyleşi yaparken aralarda şarkıların da olmasında da hoş olacağını ya da programın sonunda bazı şarkıları yer vermenin de hoş olacağını düşünmüştük. Ee, şimdi onun da e, benden istediği doğrultusunda bu ilk bölümün sonunda e, programı da bir Cemal Adrian şarkısıyla so sonlandırmak istedim ben. E, önümüzdeki hafta e, Arzu Okay söyleşimizin ikinci bölümünde buluşmak üzere. Yeşilin Marka Ojesi'nden benden Zutkulu hepinize hoşça hoşçakalın diyorum. Çocuk Sil yüzünden tüm yalanlarını bu şehrin Topla kalbini Cadde cadde Sokak sokak Kaza ekizlerini birer birer İçimde korkularla, içimde tıllıklarla, kalbinde sinsiyahlar nereye gidiyorsun? Hep bu şarkılarla, kıymetsiz duvarlarla, uçsamaz bir yamurla. Nereye gidiyorsun? Yolları, duvarları Geç yavaş yavaş Giderken bu kentten Bir piç gibi bırak Yalnızlığını ve Saçlarını Geç yavaş yavaş Dargan, dargan, dargan, so, yüzüne, ve onu ne yaptı sana? This is the lava Bir bekleyen vardır Kimsenin bilmediği ve her göz yaşının altında bir dua. Kimsinin durmadığı, çelişiyor yüzüne başını. Bak merakla daha sert basa basa daha güçlü. Anlat bu kara şehrin ak kadınlarınla gitmek inmek değil kazanmakta gitmek gitmektir işte. Hepsi bu yüzden ne Tell yeah. yeah.